94.9 Açık Radyo Çekirgenin Yoga Hevesi Her Yönüyle Yoga Felsefesi ve Uygulamaları Başladı Ayça Gürerman karşınızda Merhaba Merhaba Veba <gülüyor> Çekirgen Birkaç program önce konuştuğumuz e, bir konuda e, daha doğrusu e, vejeteryanla konuştuğumuz e, programda değindiğimiz bir konu vardı zarar vermeme ilkesi hatta bu ilke bir sürü ilkenin e, maddelerinden bir tanesiydi. Ben bugün buraya girelim istiyorum. Tamam. Şimdi e, tabi zarar vermeme ahimsa diye geçiyor bunun sanskritçesi. Ahimsa. E, yoga'nın en e, yoga olarak bilinen raja yoga'nın ya da Patanjali'nin yogası diye geçen Patanjali yoga sutraları isimli temel metinde anlatılan e, yoga bilgisinin birinci maddesi. Yani ki daha sonraki beşinci madde, dördüncü madde örneğin yoga duruşları. Yani hmm. Patanjali'nin orijinal haliyle verdiği yoga duruşla ya da nefes çalışmalarıyla başlamıyor. Aa. Zarar vermemeyle başlıyor. Aa. Eğer kişi zarar vermemeyi başarabilirse eğer diğerlerini de yapabiliyor. Hmm. ya O yüzden zarar vermeme en temel etik kuraldır. Ee, bu temel kuralı... Farklı seviyelerde kişinin gerçekleştirmesi istenir. Nedir bu seviyeler? Öncelikle kişinin herhangi bir fiili dediğimiz zaman bu fiiller sadece fiziki fiiller değil. Hı hı. Fiil düşünceyle başlar, hı hı. sözle devam eder ve eyleme fiziki eylemlere dönüşür. Ve zarar vermemenin bu üç seviyede gerçekleşmesi istenir. Yani düşüncenizde de zarar vermeyin, sözünüzle de veya davranışınızla da. Sadece davranışımızla zarar vermemek bu nedenle yogik değil. O sadece Türk, bu şu anki anlamıyla karşılaştığı da, politik olmak demek, <gülüyor> ortama uygun davranmak demek. Ama eğer hani içimizden e, küfretmeye devam ediyorsak eğer e, hiçbir şey ifade etmiyor. Bu nedenle e, samimi olmak, olunması isteniyor yogada. Peki bu e, Ahimsa ilkesi, e, bu etik ilkelerden bir tanesi mi yoksa hani bu ahimsa var ondan sonra ondan sonra doğruluk dediğimiz satya var çalmama var asteya bu ha. böyle gidiyor yani toplam 10 tane kuraldan bahseder birinci kural silsilesi kişinin çevresiyle olan ilişkileri daha fazla düzenlemeye yöneliktir yani dış dünyayla nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili kurallar kalan 5 kuralsa kişinin kendisiyle ilgili geliştirmesi istenilen bazı kişilik özellikleri yani kendi halinden hoşnut olma ya da kendisine içe dönerek kendisine tefeklisiyle Bekküre dalma, böylece analiz ederek kendisinin kim olduğunu anlama gibi. Bu ilk baştaki ahimsa kuralı da bu nedenle her şeyin temeli. Neden? Çünkü dış dünyaya ilk önce yoga şunu söylüyor zarar vermeyin. Bu o kadar zor bir uygulama ki çok basit görünür aslında ama zordur. Çünkü her şey birbiriyle çelişir. Örneğin mesela en baştaki çelişme konularından bir tanesi. Örneğin yaşamın kendisi zarar verir. Çünkü yaşam yaşamı idame ettirir. Öyle değil mi? Yani benim yaşayabilmem için... Vücudumun bakterilerle virüslerle savaşabiliyor olması gerekir. Yani bu Hı -hı. bakteri ve virüslerin ölmesini gerektirir. Zarar veririm yani. Küçük hücresel ha. seviyeye bile inersek. Aynı şekilde her yürüdüğümde küçük metabolizmaları ya da canlıları yine aynı şekilde karıncaları değil mi yuvalarını bozarım belki fark etmeden üzerine basarak ya da her konuştuğumda aynı şekilde havada bulunan organizmalara zarar vererek ilerlerim. Peki bu o zaman bu bilerek nasıl? ve isteyerek zarar verme? Evet. Bu şu demek ...mümkün olduğu kadar az zarar vermek... ...yani %51'e ulaşabiliyorsak gayet iyi... ...şimdi bizim yaptığımız... ...şimdi neden bunları söylüyorum... ...çünkü buradan hani şöyle bir defans geliştiriliyor savunma geliştiriliyor. Deniyor ki nasılsa bu yapılamaz. Demek ki bu ilke de uygulanamaz. Şimdi Oo. hani karşısında duranlar bunu söylüyor. O yüzden önce buradan giriş yaptım <gülüyor> hani böyle uç noktaları söylüyorum. Şimdi tabii bu yani bunu tabii ki hani her şeyi sıfır bertaraf ettiğinizde siz öldünüz demektir. Halbuki zarar vermeme ilkesi sadece dış dünyaya değil kişinin kendisi içinde geçerli. Yani kendime de zarar vermemeliyim. Yani <gülüyor> eğer örneğin benim bir hastalığım varsa ve almam gereken özel gıdalar varsa ve et bunlardan bir tanesi ise Hayır ben vejeteryan olacağım hayvanlara zarar vermek istemiyorum dediğinizde hayvana göre daha yüksek seviyeli olan bir insan bedeni olan kendi bedeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü mutlaka hani sizde bir alerjik tepkime yaratacaktır aldığınız gıda. Şimdi bu nedenle kişinin kendisi de zarar vermemesi gerekenler arasında yer alıyor. Şimdi... E Peki ne yapmamız lazım ee, sağduyulu davranmak? Ne kadar yapabiliyorsak yapabildiğimiz oranda çevremize %51 zararsızlık güzel bir oran mümkün olduğu kadar e, azını alarak yetinmeye çalışmak gerekli. Yani örneğin eğer gıdadan bahsediyorsak mümkün olduğunca gıda beslenmemizi kendimize zarar vermeyecek besinlerden seçmek örneğin. Hı hı. Mümkünse eğer daha düşük seviyeli şuur seviyelerinden başlayarak yemek... Nedir bunlar? Daha bitkiler, meyveler, hayvana kıyasla ee, vejeteryanlık konusunda da konuşmuştuk bunu hatırlarsan. Ee, ve aynı şekilde sadece davranışlarla değil ama aynı zamanda sözlerimizle de dikkat etmek konuşmaya. Yani bu şu demek örneğin ben vejeteryan olayım ama e, çevremi sürekli olarak sözlerimle kırayım. Bu değil hı hı. hani söz kılıçtan üstündür lafı burada <gülüyor> geçerli. Ee, kişileri kırmayacak şekilde konuşmak ya da hani sadece evet belki kimseyi öldürmüyorum kılıcımla ama aynı zamanda sözlerimle de incitmemeye çalışmak. Ahimsa ilkesi gereği isteniyor. Hı hı. Ve bunun da ötesinde böyle bir şeyi istememek de bir sonraki adıma. Yani herhangi bir şekilde... Örneğin davranışlar olarak et yemiyorum çünkü işte zarar vermek istemiyorum hayvanlara. Ama bunu aynı zamanda söylemiyorum. Yemekle ilgili herhangi bir talebim yok. Canım çekti vesaire gibi ama aynı zamanda bunu hissetmiyorum da. Böyle bir şey kafamdan da geçmiyor. Yani artık yemek kategorisinde sokmuyorum artık Hı. bu hayvanları eğer yani ben Ahimsa'dan e bahsediyorsak. <gülüyor> e Etobur olarak... E Kendime de zarar vermemeliyim değil mi? Evet kesinlikle yani ve eğer siz kendinize zarar vermeyeceğim ki herhangi bir sağlık probleminiz yok kendinize zarar vermeyeceğiniz kesin ama eğer ağzınız sulanıyorsa ama yine evet. de tırnaklarınızı <gülüyor> dişinize takmış hani yemeyeceğim diyorsanız çok küçük bir kısmını gerçekleştiriyorsunuz demektir. Kaldı ki tekrar ediyorum ahim sayı. ...yaratabilmek için sadece yemek değil yani siz etinizi yiyin buyurun afiyet olsun hı hı. ama sözlerinizle insanları e, kırmayın... Ya da e, kitlesel ölümlere yol açmayın. Yani bir bilim hı hı. adımı düşünün vejeteryan ama e, öyle silahlar keşfediyor ki kitlesel ölümlere so yol açıyor. Şimdi bu kişi Ahimsa'ya aykırıdır yaptığı Hani vejeteryan olmasın lütfen et yesin. Hani kendi akıl <gülüyor> sakinliği için ama hani bu şekilde dünyaya zarar vermesin. O yüzden bunu çok daha farklı seviyelerden düşünmekte fayda var. Peki doğruluk ikinci ilke doğruluk. Evet evet satya ikinci ilke bu satya. arada şunu söylemekte fayda var bu ilkeleri yoga bize dış dünyayı daha iyi hale getirmemiz için söylemiyor. Niçin söylüyor eğer ben zarar vermeme veya diğer ilkeleri gerçekleştirirsem bunun faydası kişinin kendisine uygulayana. Dış dünyayı değil. Tamam dış dünya tabii ki düzeliyor belki. Hani görüyoruz onu da kendi gözümüzle ama önemli olan ben eğer bunu gerçekleştirebilirsem Hı -hı. o zaman benim kişiliğim, benim karakterim daha doğru hale gelecek ve böylece zarar vermediğim için örneğin stres seviyem düşecek. Daha rahat ve daha gevşek bir insan olacağım. Çünkü başımı yastığa koyduğumda hadi ben bunu yaptım demeyeceğim artık kendime. Çünkü baktığımız zaman dışarıdaki cellat tırnak içinde Hı -hı. o an için yanımızda olabilir. Dışarıdan o sataş ya da o kötü bize bakan gözleri dışarıda görüyor olabiliriz fakat bunu bir kere görsek bile özellikle şöyle düşünün hep aklımız yani akılda ya da sağduyu olarak adlandıracağımız bilincimiz bize sürekli olarak zaten dışarıdan biri söylemese bile sürekli olarak bize yaptığımızın yanlış olduğunu ifade eder. Böylece ne oluyor eğer ben birine zarar veriyorsam yapmamam gereken bir şey yaptığımı zaten biliyorsam daha bana kendi bilincim söylüyor diyor ki sen bunu yaptın ve yapmaman gerekiyordu zarar veriyorsun diyen zaten kişinin kendisi. Ama mutlaka onun kılıfında uyduruyoruzdur. O da ayrı. Tabii ki. O sesi susturmayı hepimiz biliriz. Ama o sesi ne kadar susturursak susturalım o ses de içimizde kaynamaya devam eder. Yani duymazdan gelmek o sesi yok etmez. Etseydi hı hı. o zaman o sesi bir süre sonra duymamamız gerekirdi. Ama kişinin yaşam boyu o ses fısıltı olarak kişiyi takip eder. Stres seviyesinin içsel stres seviyesinin artma sebebi de o sesin susturulamaması. Eğer ki ...kişi bu anlamda zarar vermeye devam ediyorsa... ...çünkü ne yaptığımızı biliyoruz... ...çocuk Hı -hı. değiliz hiçbirimiz... ...herkes biliyor ne yaptığını... ...ve hani geçen sene ne yaptığını biliyorum gibi... <gülüyor> ...o ses sürekli bizi takip ediyor... ...düşünün ki... ...o zaman istediğiniz kadar dağlara kaçın... ...istediğiniz kadar yüzünüzde masum meleksi bir ifade olsun... ...her şeyden ele tek çektim deyin... ...eğer o ses size bilançoyu devam ediyorsa hatırlatmaya... Ee, çok fazla kişinin sakin kalabilmesi mümkün değil kendi içinde çelişmeye başlıyor bu nedenle eğer zararsız hale gelmeye başlarsa kişi bu ses sakinleşiyor çünkü diyor ki iyi yönde bir gelişme görüyorum kendi kendimizi onaylamaya başlıyoruz. Hı hı. Aynı şey satya için geçerli yani doğruluk uygulaması gerçeği söyleme uygulaması için geçerli. Yoga bize yalan söyleme diyor tek bir sebebi var yine bizim için yoksa yalan söyledin dış karşıdaki kişiyi aldattın değil konu. Çünkü eğer iyi bir yalancıysak o zaman zaten karşımızdaki yalan söylediğimizi anlamıyor doğru söylediğimizi sanıyor ve hayatımızdan çıkıp gidiyor. Ama Hı -hı. yine aynı ses bana şunu söylüyor yalan söyledin ve o ses bizi hayatımız boyunca tekrardan takip ediyor. Bunları biriktirdikçe sırtımızdaki kambur doğal olarak fazlalaşıyor ve hafızayı daha fazla kullanıp aklı büyütmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü düşün ki bütün bir gün boyunca bir sürü şey söyleriz. Hı hı. Fakat bunların hepsini hatırlamayız. Evet. Ama neyi hatırlarız? Eğer yalan söylediysek onları hatırlarız. <gülüyor> Çünkü hatırlamak zorundayız. Çoksa kötü bir yalancıyızdır. O kişiye ne zaman söyledim? Hangi kişiye söyledim? Ve ne söylediğimi hatırlamalıyım. Ki bir daha o kişiyi gördüğümde aynı yalanı söyleyeyim ve yalanın üzerine de devam edeyim. Değil mi hı hı. işte eğer dediysem ben dün gittim alışveriş yaptım yeni bir bikini aldım. Bir dahaki sefere bana soracaksın nerede o bikini diye hatırlamam lazım. Evet ben bir bikini <gülüyor> aldım işte. <demişti. gülüyor> Şimdi gerçek o yüzden basittir. Basit olduğu için de akılda kalmaz. Ama eğer ben yalan söylemeye başlarsam bunları hatırlamak hafızayı alıp tutmam gerekir. Bu sefer ne oluyor akıl karmaşaya sürüklenmeye başlıyor. Yani akıldaki düşünce miktarıdır. ...ve hızını artırmaya başlıyorum. Yani seni her gördüğümde söylediğim yalanlar... ...yıldırım hızıyla aklıma gelmek zorunda ki... ...o yalanlar üzerinden konuşmaya devam edeyim. Bu oldukça zor bir şey. Halbuki günümüz insanın da çok güzel yaptığı bir şey. Peki biz bunu e, beyaz yalan olarak kullanıyorsak... Vallahi... ...yani belki, e, <gülüyor> ben seni kırmamak için... E, ...ben alışverişe gitmiştim de bir bikini almıştım diyorum. Neden? Ee, <gülüyor> beni kırmamak için neden böyle bir şey söylüyorsun? Yani e, durum öyle gelişti diyelim hani seni seninle birlikte gitmedim Aa, diyelim ki. Beni aldattın başkasıyla yani. Evet, evet diyelim ki <gülüyor> <Peki>. seni aldattım. <gülüyor> evet, evet. Ee, yani beyaz yalan olduğunda durum evet. ne oluyor? Şimdi şöyle şimdi her ilke birbiriyle çelişmemeli. Yani hani sonra bir kere öyle bir algılayarak bir cevap vereyim sonra beyaz yalanlara dönelim. Şimdi eğer örneğin diyelim ki ben birine bir şey söyleyeceğim bana bir şey sordu. Üstümdeki bikini yakıştı mı diye sordu karşımdaki. <gülüyor> Aslında hiç de yakışmamış biliyorum. <gülüyor> Peki şimdi o zaman doğruyu mu söyleyeyim? Doğruyu söylersem ama karşımdakini kıracağım. Karşımdakini kırdığım zaman da ahimsaya yani zarar vermeme ilk aykırı. O zaman hı hı. ne yapmalı? O ilkeyi mi uygulayalım, bu ilkeyi mi uygulayalım? Hı hı. Şimdi yoga bilgisi bize şunu söylüyor. Diyor ki bilgiler eğer birbiriyle çelişiyorsa o zaman bunların hiçbirinin yapılmaması gerekir. Oh. <gülüyor> ya. Yani eğer satyaya aykırıysa söylediğimiz, yani bir yalansa hı hı. sadece zarar vermemek için o yalana devam ettirmek zarar vermeme ilkesinin de ihlal edildiğini gösteriyor ve tam tersi. Yani eğer ben doğru söylemek adına Karşımdaki kişiyi kırıyorsam o söylediğim şey doğru değil. Bununla ilgili bir hikaye var. Bunu hep hmm. eğitim sertifika programlarında söylüyorum. Burada hani tekrar etmiş olalım. Bir bilgenin önünden bu böyle meditasyon yapan bir hani keşiş diyelim artık ele tek çekmiş dünyada. Önünden koşarak birisi geliyor kulübesine bu kişi de meditasyonda. Ve diyor ki yardıma ihtiyacım var lütfen bana yardım edin bir adam peşimde ondan kurtulmak için lütfen saklanabilir miyim diyor. Ve Bilge de buna diyor ki geç diyor şu kayanın arkasına orada bekle diyor. Peki diyor adam gidiyor oraya siniyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika geçiyor ve gerçekten adamın söylediği onu kovalayan kişi geliyor aynı yönden. Hı -hı. Ve nefes nefese geliyor diyor ki hey diyor işte ihtiyar diyor buradan diyor herhangi birisi geçti mi birini arıyorum Koşar, koşarak kaçan birini gördün mü diyor. Şimdi ihtiyarın, ihtiyar diye adlandırılan bilgenin. <gülüyor> Şimdi hani bakın düştüğü burada bir paradoks var değil mi? Eğer doğruyu söylerse saklamış olduğu kişiye zarar verecek. Hı hı. Ama eğer o kişiye yani bu koştuğu, takip eden kişiye eğer yalanı söylerse de yalan söylemiş olacak. Satya'ya aykırı ki yani yapmış olduğu uygulamaların da karşısında olacak böylece. Hı hı. Kendisinin bulmuş olduğu çözüm şöyle. Diyor ki gözlerim gördü. Ama konuşamaz. Dudaklarım konuşabilir ama görmedi. Bu cevabı aldığı zaman bu kişi, kovalayan kişi... ...kaçık bir ihtiyar olduğunda bir kez daha kanal getirip... <gülüyor> <gülüyor> sorusunu bir daha sormaksızın e, yürüyerek devam ediyor yine bununla mı uğraşacağım diye. Şimdi ya, sorusunu geri ama alıyor durup yani. Durup da ne diyorsun amca dese ne diyorsun yani. geçer. <gülüyor> ha bakın bu tip felsefe yapıldığında çok az kişi durup da ne diyorsun der. <gülüyor> ne diyorsun dese aslında adamı da kovalamaktan vazgeçip öğrencisi olur bu arada. Keşke söylese. Oh. <gülüyor> yani söz şey söyleyeceğim şu. Yani birbiriyle çelişmiyor olması lazım sözlerimizin veya zarar vermeme ile ilgili kendi bizi dizginleme çalışmamasın. Eğer beyaz yalanlardan bahsedeceksek, ee, maalesef yogada beyazı karısı kırmızısı yok yalanların. Hı hı. Çünkü her biri aklımızı tekrardan genişletiyor. Akıl dediğimiz hep aynı şeyi tekrar ediyorum ama akıl diye bir organ yok. Yani kafayı kestiğiniz zaman hani burası beyin burası da akıl diyemiyoruz. Hani bir tane beynimiz var o beyindeki daha süptil daha soyut olanda beyinle beraber işleyen bir akıl var. Ve akıl düşünce yumağı yani düşüncelerde bugünle ilgili düşünceler, şu anki ürettiğimiz fikirler ama aynı zamanda hafızamız. Hı. Ne zaman ki ben aklımı daha yoğun Düşünceyle geçmişle yani hafızayla ya da şu anki düşüncelerle daha fazla yoğunlaştırırım. O kadar kafam şişer Türkçe karşılığıyla kafamı şişiririm. Kafamı şişirdiğimde de rahatsız olurum. O zaman da ne yaparım meditasyon yapıp tek tek zikir çalışmalarıyla örneğin mantra meditasyonlarıyla sakinleşmeye çalışırım. Ya da daha kolay bir yolu var bu tip yalanlara hiç girmem. Daha basit olarak tutarım gerçeği söyleyerek ve gerçeği yaşayarak. O zaman akıl zaten hani çok büyük bir karmaşaya düşmediği için yine belki mantra meditasyonları, zikir çalışmaları yaparım. Ama keyif için yaparım. Bu aklı büyütüp de daha sonra küçültmeye çalışmaktansa hani idame ettiririm mevcut durumu diyelim. Evet. Bu da bir yol. <gülüyor> bu da bir yol. 94.9 Açık Radyo'da çekirgenin yoga hevesi bu haftalık sonuna geliyor ama... Ama... Bu hafta meditasyonumuz var değil mi? Evet, bu hafta bir meditasyon yapalım. Ee, sevgili dinleyenlerimizin soruları varsa eğer Facebook'ta çekirge yogini ve Twitter'da twittercom çekirgeyim adreslerine sorularınızı bekliyoruz. Ee, meditasyon içinde yine e, araba kullanan dinleyicilerimizin lütfen sağ çekmesini ya da meditasyonu sadece dinlemesini uygulamasını değil, e, ben rica ediyorum. Meditasyondan sonra da bir ufak parça bir tatlı bir şey ya da su çok iyi geliyor kesinlikle bugün madem bu kadar akıldan ve mantradan zikirden bahsettik öyle devam edelim ne dersin? Tamam, tamam. Farklı, Peki, farklı bir meditasyon. Farklı bir meditasyon. Aa. Zikir çalışmaları yani bazı sözlerin tekrarı yogada çok kullanılan uygulamalardır. Bunlar sözel akla daha fazla hizmet eder. Yapmaya çalıştığımız şey hangi zikrin ya da sözün kullanılması değil, sadece bazı sesleri veya sözleri ya da heceleri tekrar ederek aklın diğer şeyleri düşünmesine bertaraf etmeye çalışmak oluyor. Yani önemli olan sözün kendisi değil. Hangi sözü seçtiğiniz önemli değil. Sözü söylerken ki halinizde değil. Her bir düşünceye karşılık aynı sözün tekrarıyla o düşünceye idame edecek, ikame edecek bir sece yaratmaya çalışıyoruz. Ve aradaki hı hı. boşluklara yani o düşünceler arasında yavaş yavaş oluşmaya çalışan boşluklara kendimizi konsantre etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle yapacağımız çalışmayı ben şimdi sesli olarak yapacağım. Hı hı. Burada yine om mantrasını kullanalım. A, o, diye ifade edilecek şekilde. Hı hı. Ee, bu mantrayı ama zikrederken, tekrar ederken önce bir kez beni dinleyin. Se dinleyicilerden ben bunu rica etmiş olayım ve çekirgecim senden ee, bir kez beni dinleyin daha sonra içsel tekrara geçin yani sanki düşünün ki bu ses içinizde ekolanıyor bir kez benden duyun daha sonra aynı sesin sizin içinizde tekrar etmesine müsaade edin. Sanki çarptığı bir duvara ve aynı ses içinizden çıkıyor. Sizin sesiniz bittiğinde tekrardan bir kez daha benim sesimi dinleyin. Böylece bunu böyle sanki bir dağla dağla karşı karşıya konuşuyormuş gibi düşünelim. Gittikçe bir süre sonra benim sesimde içsel gelen sizden gelen sesinde sessizleşmeye başladığını göreceğiz. Bu bir on meditasyon tekniğidir. Şimdi mümkün olduğunca dik bir şekilde sabit oturalım nasıl rahat ediyorsak. Mümkün olduğu kadar gövdemiz, boynumuz ve başımız tek ve aynı hizada olsun. Gözlerimizi kapatalım. Mümkün olduğu kadar rahat bir şekilde ritmik nefes sarılıp verelim. Gittikçe kendi içimize dönmeye başladığımızı görelim. Düşüncelerimizi izlemeye başladığımızı görelim. Ne kadar yoğun olduğunu fark edelim düşüncelerin sakinleştiğimizde. Şimdi bu düşüncelerin akışını yavaşlatabilmek ve düşüncelerin yerine tek bir sesi koyup sayıcı azaltabilmek için önce benim söyleyeceğim sesi dinleyelim. Ardından bu sesin kendi içinizde yaratıldığı ekosunu hissedelim. içinde yaratılan sesi dinle nasıl ekolandığını gör aklın yansıtma özelliğini fark et bunun sakinleştirici etkisini gör Herkes daha koyu gör gittikçe uzaklaşacak düşüncelerin sayıcı azalacak fark et Aklın uyum göstermeye başladığını gör yavaş yavaş. Ne zaman akıl karmaşaya sürüklenirse bunu yapabileceğini hatırla. Şimdi yavaşça gözlerini aç ve günlük hayatına geri dön. Bu düşünceleri takip etmekten daha kolay. Kesinlikle. O yüzden sözel aklı kuvvetli olan kişiler yani herhangi bir şekilde çok fazla kendisine düşünceyle ya da kendisiyle düşünerek ya da tartışarak bulan kişiler bu tip zikir çalışmalarını yaparsa çok fayda alırlar. Hangi sesi kullandığınızın önemi yok. Tekrar altını çizmek istiyorum. İstediğiniz herhangi bir ses dini inanışınız varsa dinsel herhangi bir ses olabilir ya da söz olabilir. Hı. Hiç önemli değil. Önemli olan düşüncenin yerine o sesi veya sözü koymak. Bunu yaptığımızda bir süre sonra düşüncelerin sayıca azaldığını ve yerini sessizliğe bıraktığını göreceğiz. Yani bu bir araçtır ama sözün kendisi amaç değil. Güzel. Güzel. Yine bir programın sonuna geldik sanıyorum. Saat öyle diyor. Evet. 15 gün sonra salı günü saat 4'te görüşmek üzere. <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da çekirginin yoga hevesi, her yönüyle yoga felsefesi ve uygulamaları sona erdi. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi günler.